Редактор Açsana mikrofonumu aç. Açtım mı? Ha, bir iki, çok güzel. Gellesin, gellesin. Bugün son. Yaylalar, yaylalar. yaylalar tabi seni de yayacağız ama oraya. <gülüyor> Sonra mıntıka temizliğinde toplarız ama merak etme. Orada kalmazsın. Bu ki <gülüyor> hiç mi bilmiyor benim nasıl birisi oldu bu şan ederim. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum ki bugün... ...çok önemli bir gün. Gerçekten. Nasıl ilk defa çıktım anlattım? Hepsini anlatacağım. <gülüyor> Bu işe gönül verenler tamamen bütün işin sırrını alacak. Artık evde çok komik olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şunu rica ediyorum sizden bir şey çıkmasın. Şimdi bugün son gün ya. Dur şuna sahnede son gününde bir lafı koyayım da... ...askerde içinde kalsın diye. <gülüyor> sakın. Sakın yapmayın. Çünkü biliyorsun bundan sonra silahlıyım. <gülüyor> Herkes bir yerlesi Bu yerlerin de ışıklarını aç. Aç anam. Bugün değişik kardeşim. Bugün başka diyorum size. Öyle tiyatro falan gittik öyle bir şey yok. Leli ben her şeyi yapabilirim bugün. Bitmiş zaten anasını satayım. <gülüyor> Bir daha beni nerede göreceksiniz ya Bir de kendi kendime havaya girdim ben Çok yetenekliyim benden basket çıkmaz falan diye Bir çıkarsa sıçtık o zaman işte. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı kazıtan çıkmasın sonra Telefonlar kapansın Çünkü kimle görüşeceksin ki bu saatten sonra Ay, ay vallahi geberdik gülmekten Daha başlamadan yani Buyurun Rica ederim. Ben oyalıyorum milleti. Söyledim. Kaymakam gelecekti ya. Biraz ağdalı cümle oldu. Kaymakam dedim idare et. Her seferinde bu salonda çok seçkin bir kitle toplandı. Gerçekten. Ben ilk sahneye çıktığım zaman dört kişi izlemişti. Ama çevreleri çok genişmiş. Nasıl anlattılarsa sağda solda o dolduruşa getirilenler bazı üzüldü bazı çok sevindi. Çünkü bizde öyle bir ruh vardır bir aktiviteyi izlersin dersin ki gelin gidelim gebereceksiniz günler. <gülüyor> ben kendim geberdim oradan biliyorum diye. <gülüyor> Çağırdılar bir sürü insanı bazısı üzüldü yani büyük beklentiyle gelen üzüldü. Bakalım hayatın sırrını verecek mi bu düdük makarnası falan diye. Halbuki ben bunun için çıkmadım yani komik hikayeleri anlatmak için çıktım. Çok da komik oldu hakikaten çok güldük eğlendik ama bu kadar yeter diye beni çağırıyorlar şimdi ben gidiyorum. Çünkü burada çok ciddi bir şekilde gülündü ve kardeşim yani ihtiyacımız var mıydı buna bilmiyorum ama güldük eğlendik daha sonra büyük hadise çıktı deprem falan ben biraz canım sıkıldı. Yani çünkü seyircinin tavrı çok değişti önceden insanlar yani bilet ne zaman var oyun ne zaman başlıyor diye soruyordu sonra zemin etüdü yapıldı mı falan diye. Torbaya başladılar. Burası kaygan bir yer. Özellikle sahne kısmı çok kaygan. Burada kendini hakikaten bir şey zannedebiliyorsun. Öyle böyle bir kitlem varsa aklını kaybedebilirsin. Yani ben yalnızca komiklik yapmak için çıktım sahneye. Başka ünvanlar da verdiler. Tabi seksi erkek seçtiler. Kıl oldu, yün oldu. Başka bir resim çıktı ortaya. O nedenle zorlandım. Yani durduk yerde meşhur bir adam yarattınız. Aman Allah'ım bir canavar yarattım denir ya. Onu değil şimdi siz. Herkes delirdi. Ama benim dışımdaki herkes. Ben televizyonda ilk böyle bir röportajda çıktım, göründüm. Aşağıdaki bakkallı ne dedi anne? Annem söylesin. Verdik çünkü telefini. Söyle hadi çabuk ol. Demiş ki ne zaman taşınacaksınız burada? Biz görgüsüz bir öküz aileyiz ya. Aileden biri televizyona çıkınca ailece taşınıyoruz. Ne taşınacak Taşınmadı. Öyle delirecek değil Yalnızca bütün mahalleyi aldık. O kadar. Yani... Ve ailemdeki insanlar da sanki yıllardır meşhur bir evlat sahibiymiş gibi çok soğukkanlı davrandılar. Yani hiçbir baş bir aman benim de klibim olsun falan duygusuna kapılmadı. Güzel bir şey. Bir de sordular onlara bende ilgili bir sürü şey. Hani çocukken de böyle miydi? Eskiden böyle miydi? Hayır böyle değildi. Bir doksandım yeşil gözlüydüm. Sanayi de bu hale getirdiler. Böyleydim tabii ki de. Ama tek farkla komiklik yapıyordum ama 5 kuruş para kazanmıyordum. <gülüyor> Hala da zaten kazanmıyorum. Yani almıyorum. Millet öyle zannediyor. Ben çıkıp anlatıyorum. Buradan parayı toplayıp evde sayıyorum zannediyor. Yok öyle bir şey. Makine var. Ben <gülüyor> manyak mıyım sayacağım parayı? Lan? Ayrıca para kimseye saadet getirmez. Ben işte biliyorum getirmedi işte. Hiçbir şey, hiçbir şey getirmedi ve almıyorum. Hala da almam çünkü ağır kaldıramıyorum. Yani... para için yapılacak bir iş değil bu. Deli işi, deli. Ben daha önce yine bir deli işi yapıyordum. Yani karikatür çiziyordum. Var mı aranızda çizer? Var mı çizer misiniz siz? Kayneşim benimle gebertirim dayaklar. Size biliyor musunuz? Hayır, evet. Neydi ismimiz? Selahattin. <gülüyor> çok belli zaten. Yani... <gülüyor> i̇sim çok önemlidir insan hayatında. Benimki de çok özel bir isim değil ama gene büyük harfle yazılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Selahattin aslında güzel. yani okkalı bir isim hakikaten. Tanışırken güzel. Merhaba. Selahattin ben. <gülüyor> yani ismi Emre olan birinle tanışırken güzel ama Barbaros sıçtın bitti. Yani... Selahattin. Barbaros. <gülüyor> Hadi. Hadi ya. Hatta Hayrettin. Hadi. İsim önemli. Ben bir avukat tabelası görmüştüm. Adamın dava kaybetmesine imkan yok. Böyle bir tabela böyle bir şey. Şeyin ofisinin girişini astırmış. Toygar Hede Hede. Hey. <gülüyor> Var, mı? Var mı avukat kimse aramızda? Var mı kim? Abla mı? Merhabalar. Ne isminiz ablacığım? Bu sıra komple avukat mı? <gülüyor> Bizi savunursunuz günün birini. Selahattin'e karşı hakaret davası açabilir. <gülüyor> ne isminiz ablacığım? <gülüyor> Yurda Gül. Hiç şansın yok. Bir dava sırasında itiraz etme hakkın baştan bitmiş. İtiraz ediyorum isim Yurda Gül. <gülüyor> Olmaz. Toygar'a baksana. bana bak. Birazdan itiraz edeceğim. Ona göre organize olun bakayım. <gülüyor> Cüffe de omuzda. İsim. ağzımızla gülersek rica ediyorum. 8 ay gider. Bir onluk daha alacağım birazdan. Alkış çok önemli be kardeşim. Başka hiçbir yerde alamazsın. Mesleğini çok iyi yapsam bile alkış yoktur bazı mesleklerde. Mesela bakkalda deftere yazarsınız değil mi? Yazarım. Bravo valla. <gülüyor> Bu meslekte var alkış. Ama o kadar da işlemi yoktur. Onu da söyleyeyim alkış hani derler ya alkış salatçılar alkışla beslenir. Yalan. Ben normal besleniyorum. <gülüyor> Tamamen karbonhidrat ya yani öyle bir şey. Yalan. Selahattin Bey karikatı çizemiyordunuz değil mi? <gülüyor> Bunu aklımda tutayım, lazım olur. Çünkü bu işin hamurunda öyle bir şey vardır. Taşı gidiğine koymak, birine fırlamalık yapmak. İlk çıktığınız zaman da bu tarzdı kadar Herkese bir kul takardım. Aman çok zekiyim, çok fırlamayayım, o bir şey söylesin. Ben bir şey takayım, o söylesin tek tek. Hatta bazen hazır bırakıyordum buraya. <gülüyor> Canı sıkılan hemen alsın diye. Tabii. <gülüyor> bazen Lego olarak veriyorduk, evde birleştiriyorlardı. <gülüyor> Yani hem gülüyorum hem düşündürüyorum. Bu nasıl birleşecek falan. <gülüyor> Sana kullanma kılavuzunu veririm ama. <gülüyor> Yanlış bir yere koymaya. Direkt üstüne. O nedenle sordum Karikatür çiziyor musun diye ama dala geçecek değilim. Hani dürüst bir insanmış. Yani çizememek karikatür çizememek hani negatif bir şey ya. Ben çizemiyorum. Bunun üzerine gidecek değilim. Öyle bir insan değilim çünkü. Olgunlaştım. Eskiden olsa takılırız. Ha çizemiyor Biz hepimiz çiziyoruz. Aa, bak. Asla asla. Çizemiyor olabilir. <gülüyor> bir insan yeteneksiz diye. <gülüyor> bir insanın eli kalem tutmuyor diye. Bir insan Selahattin diye. <gülüyor> üzerine espri yapmak ucuzdur. Bunu yap, ha, bundan çok espri çıkar. Bu bir yöntem. Hani birini kurban seçersin, üstüne çalışırsın. Ama asla bende öyle bir şey yok. Dürüst bir insanmış, yalan da söyleyebilirdi. Diyecek, çiziyorum. Diye, çünkü ne negatif şeydi, sıyrılmak için. Çiziyorum kardeşim, devam et. Diyebilirdi. <gülüyor> Bazı öyle beni minibüsler diyor. Tamam, devam et, anlat, ananan. <gülüyor> kurmak istiyorum ben. İnsan tanımak istiyorum. Çünkü her zaman belgesel izleyemiyorum. <gülüyor> Gezemiyor. Dürüst bir insan üstüne gidip bunu böyle çevirtirip çevirtirip çocuğun canını sıkmak, gece boyunca kalbini kırmak doğru değil. <gülüyor> Onu aramıza kabul edeceğiz. <gülüyor> Niye Selahattin ayrı otursun şurada? <gülüyor> aramıza bir şekilde karışmış. Ona kucak açmalıyız. Ama çok abartmayın. Çünkü yıl belli yani. <gülüyor> Çizemiyorsunuz karikatör. Eyvah. Ben çiziyorum. <gülüyor> Evde şimdi çalışırsın akşam. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> İspatlamak için ama mümkün değil. Ben karikatür çiziyorum. Çok fazla bir şey kazanmadım ama birazcık rahat da hayatım yani o zamanlar kimse demiyordu. Ha Ferrari'ye biniyorsun. Çünkü yoktu. Ama yokluk içinde de geçmedi hayatımız. Bazı kimseler böyle bir şey zanneder. İnsan bilindik kimse olunca hani ekonomik durumunda değişik olunca aklını kaybedi falan. Hep şöyle arkadaşlar çok cimardı, kalktı falan diye. <gülüyor> evet kalkıyor ama bazen. <gülüyor> Daha sonra bu çalıştığım derginin kendi bünyesinde bir kültür merkezi vardı. Ufak çapta bir şey küçük bir sahnesi vardı. Hani göt kadar denir ya. Öyle. Böyle ufak bir yer. O kültür merkezinde istendi ki faaliyetler olsun. Biri çıkıp bir hikaye anlatsın, biri çıkıp bir şiir okusun, ne bileyim aç aç gelsin falan gibi. Herkesin arzuları değişik tabii. Günlerden bir gün orada meddah gösterisi yapılacak diye böyle bir duyuru asıldı. Gittik arkadaşlarımıza, Arkadaşlarımız değil mi? Hepsi mizahla ilgili insanlar. Karikatür çizen, eli kalem tutan. Bir tane Selahattin'e rastlamadım. İzliyoruz çok eğlenceli gösteri. Yani izlerken ötenazi hakkımızı kullanıyoruz. Hatta bir iki arkadaş serum taktırdı böyle bakıyor. Kumiye yeni bir boyut getirmiş sahnedeki abimiz. ikna yoluyla güldürmeye çalışıyor. Bir iki kişiden imza alırken gördü. Arkadaşımız o sırada cebinden bir gazete kupürü çıkardı. Gazete kupürü doğrusu o. Eskiden gazete küpürü diyordum. Biri eleştirdi. Türk Dil Kurumu'ndan biri vardı. Gazete değil gazete falan diye. Doğrusu gazetedir. Ben dile çok dikkat etmiyorum. Aslında dil önemli. Yalnız yatakta değil. sahnelere de <gülüyor> Önemli. <gülüyor> Doğrusu odur. Gazete. Çocukları yanlış yönlendirmeyeyim. Var mı çocuk kimse? Çocuk getiriyorlar bana. Kim var? Baksana ben çocuğum diye el kaldırıyor herif. <gülüyor> Bıyığı keseceğim çocuğum. Yani... <gülüyor> Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? <gülüyor> Yanlış Yanlış yönlendirmek istemedim canım seni onun için yani Gazete doğrusu gazete kupürü Gazete kupürü derler Yalama. Gazete kupürü Anladın mı acaba abi Kimin çocuk sizin mi evet. Çocuğu üstlendi Allah'ta <gülüyor> Bazısı sahnerekinde muhatap olmamak için Çocuğu üstlenmiyor <gülüyor> Allah, bazen çocuk kimin Yok valla yok <gülüyor> Ne çocuğu ya Bu mu? Ben karışmadım. Hanım blenderda yaptı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> canım benim. İsmi nedir kardeşimiz? Canım. İsmi? Duyamadım, özür dilerim. Tarık, canım benim. Düz, düzgün, ben sahnede özendirici şeyler yapmıyorum. Kardeşim, yani yanlış. Bu arada, dur. İlk kaldığım yeri unutmayalım da. Sen hatırlatsana bana daha sonra. ...dergiden devam edeceksin diye hatırlat. Senin görevin bu olsun. Ha. Herkesin bir görevi var. Selahattin'in ne olduğu belli görevi. <gülüyor> siz, i̇sminiz ne ablacığım? Ferhan. Ferhan. Saygılar. Siz hatırlatın ablacığım. Bir kardeşle bir şey konuşacağım. Siz bana... ...dergi, dergi diyeyim ben anlarım. Hmm. Bilinçli. Dergi deyince siz anlarsınız dedi. Yok ya. <gülüyor> Vazı bilinçlidir öyle hatırlatın. Şimdi o artık görevi aldı ya. Eski Ferhan değil o. Bilinçlendi böyle duruyor bak. <gülüyor> Nurcan, gösterinin akışı bana bağlı. <gülüyor> Dergiyi unuttu biri kurur kalır vallahi. <gülüyor> Hafza iyi midir? kaç megabayt hafıza <gülüyor> Ee böyle gitme sonra. Neydi kız hala bir <gülüyor> şey. Sevgili görev aldığı zaman daha bir kaynajık oluyor. Şimdi o sağda sola anlatır da. Alo, gittik camiye bize. Komik yani. Maymun bildiğim maymun. Gözünü açmış sahneye çıkmış şeker. Adalı Hı hı. Tıkandı bir ara evet. Ben dergi dedim Orada coştu Aman 5 kuruş kazanmıyoruz be hı hı. Yarın da Dorman Tiyatrosundayım Haydun beye replik vereceğim Görüşürüz Kapatıyorum öpüyorum Alo öpmüştüm değil mi Taka. Bu arada bak kafa bulaşık deline döndü unuttu eğitimi Ay vallahi bildi unuttu. Sen daha neler olacak? Dur bakalım. Biz boşuna beş sene kapalı kişi oynamadık. Buradan insanlar hep böyle çıktı biliyorsun değil mi? <gülüyor> ne anlattı bilmiyorum. En büyük numaramdır. Sağda solda bu gösteriyi anlatan birine rastladım. Cem Yılmaz'a gitti, geberdik külmekler. Ne anlattı abi biz de gidelim. Sorma. Çıktı böyle. <gülüyor> ha dergi. Selahattin. Bu ne lan hiç komik değil. Dur topluyorum bir dakika. Karikotu çizebiliyor musun? Ne ben ne yapıyorum? <gülüyor> Senden kaynaklanan bir şey değil. Ben böyle. Bazı kendilerce Biz gittik orada malzeme verdik. <gülüyor> Benim adım Ahmet ben boşuna Selahattin demedim. <gülüyor> Komiklik olsun diye. Kırıldıysan keseyim. Başka birini buluruz sizin isimle. çok teşekkür ederim. Gerçekten alkışlarla besleniyoruz dedin de yalan. Besleniyoruz tabii. Başka ne olabilir be? Eh. Nerede kaldık Ferhan Hanım? Adını bile hatırlamıyor ben hatırlatıyorum. Ferhan mı ne? Ben dergi diyebiliyorum. <gülüyor> Tarık. Ya. Seninki Tarık, senin Ferhan anam. Sen Selahattinsin hala. <gülüyor> Kaçıncı sınıfa gidiyorsun canım? Yedinci sınıf. Maşallah. Sekiz yıllık kesintisiz diyorsun. Ben 25 sene okudum. Ne var? Hiçbir şey. <gülüyor> Pazartesi günü gidip istifanı ver. Bu haftayı geçir diye söyledim. Belki bir ısınırsın. <gülüyor> ben ne musun okulda? <gülüyor> eh mi? Güzel. Hiç bozma. Ben yıllarca okudum, hiç öğrenemedim bir şey çünkü. Vardı ya böyle ilkokulda. Bunları bilelim, bilelim, öğrenelim. Hiçbir şey öğrenmedim ben. Anlatalım, şaşıralım. <gülüyor> öğrenelim, kanıksayalım falan gibi. <gülüyor> Dille ilgili orada çok bilgi verirlerdi. Böyle bir okuma parçası olurdu. Okurdun, içinde yabancı bir kelime çıkardı. Mesela kondansatör, meksefe falan gibi. Çocuk onu bilemez, böyle bakardı. Hoca derdi ki... Anlamadıysanız kelimeyi cümle içinde kullanın anlarsınız derdi. <gülüyor> Çocuklar eve gidip salak salak cümlelere kurardı işte böyle. Ben kondansatör gördüm. <gülüyor> Babamın kondansatörü var. falan gibi. Sanki o cümleyi kurunca anlaşılıyormuş gibi. Küpür ne olduğunu biliyorsun kupür. Cümle içinde kullanayım. Ben kupür gördüm. <gülüyor> ne oldu çözüldü değil mi işte. Dördüncü sınıf. Kaçtı yedinci. Hmm memnun değilsin. Biraz dedin. Güzel. Ben hiç memnun oldum. Hiçbir şey öğrenmedim. Ama neşeli olan bir sınıf vardı okul hayatta. Ben 20 sınıf üniversite düzeyinde okudum da en eğlendiğim sınıf birinci sınıftı. Çünkü kaliteydi. Birinci sınıf. <gülüyor> Var mı aramızda bire gider? Selam. <gülüyor> en azından bir dönem gitmişsin gibi duruyorsun da. Birinci sınıfta mutlu muydun Tarık'cığım? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk şımarık hemen dizginleyelim. Abi fırlatın havada vurarak başkaya. Başka türlü olmayacak belli. Birinci sınıf güzeldi abi. Çok neşeliydi. Fişler vardı. Ali gel, Cemil bayrak Kaya topu tut. Oya ip atla da kıçını görelim. <gülüyor> Bunlar güzeldi ya. Yalnız bir gün Oya izinliydi. Kaya atlıyordu ipi. Ben 15 gün rapor aldım. Bu ne lan ya? Bir iki saf arkadaş da sordu. Kaya niye yılan besliyor falan diye. <gülüyor> Ulan hadi yapma. Hayır tamam ipi atla. Niye oyan neteyini giyiyorsun? En, en çok tabii. Mifredat'ta en büyük açık budur. Ali gel. Ali gel diye var, hala da vardır. E zaten müfettir çok fazla değişmedi. Yani ne, ne olur Ali gel. Ali, Ali çok önemli bir adamdır. <gülüyor> Hepimizin okuma yazma öğrenmesinde çok ciddi emeği geçmiştir. Bir Allah'ın kulu da bir kutu şeker yaptırıp gitmemiştir. <gülüyor> Ali, Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu bir elemandır. <gülüyor> Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan beri yürümektedir da taş bayır Ali gel geliyorum gel. <gülüyor> Maksat çocuklar okuma yazma öğrensin. Ayaklar toynak gibi oldu ama ne? <gülüyor> Ali en kıdemlileri Alidir. o <gülüyor> kesin. Bilmiyorum emekli oldum. Ben geçen sene Ankara'ya gittiğinde kaya hala oradaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir oda vardır. Orada durur. Kaya topu tutuyor tutar. İğrenç bir mesai. Böyle duruyor bütün gün boyunca. Çok eğlenceli fişler vardır ama, çok eğlenceli. Seri fişler vardır mesela. Ömer mısır ye, Ömer üstüne su iç, Ömer betona otur. <gülüyor> İshal Ömer, o meşhurdur. <gülüyor> Yalnız bizim hani müfredatla ilgili eleştiri getirirler ya, bizim okullarımızda çocukların çok vaktinden çaldı. Doğru, müfredat. Çok yavaş. Ömer mısır ye, üstüne su iç, betona otur, Arkan gel alsın. o. <gülüyor> Almanya'da daha hızlı bir müfredat var. Hans sıç direk! <gülüyor> sıç işimize gücümüze bakalım. Daha integrali öğreteceğim dedim. Bizde i̇şte yavaş. Var mı hatırladım? Sizin var mı ablacığım? <gülüyor> Olsun isterimizi. Çok temiz elimde emel balya var. <gülüyor> Bu kim ya? Hiç eğlenmeye gelmiş gibi durmuyor ha. Ben de inatlaşmaya gelmiş. Fiş hatırlıyor musunuz? Hayır. Allah. In. Ben deminden beri bunlar niye gülüyor bilmiyor. <gülüyor> Ve burada olmak istemiyorum. Lütfen yanımdan gidin. Burada ben oturacağım. Yok mu hatırladığım fiş? Var mı başka? Orada bu kardeş söylüyorsun. Ha. Hatırladığın okumu... Erken yat, erken kalk. Bir temenni fişi. Şey vardır bir de. Ayşe yat, uyu. Böylesini görmedim. Bu fişleri hazırlayanlar öyle paranoyak ki. Korkuyor. Aman eğitimde bir kaçak olmasın. Ayşe yat, virgül, Uyu. Sanki arada bir adam alıyor içeri. <gülüyor> yat ama uyu. <gülüyor> Bizim eğitimi anlatan tek viş vardır. Uyu uyu yat uyu. <gülüyor> ee, böyle büyütürsün götü. <gülüyor> Hayata bir atılırsın hayat hiç öyle değildir. Okul çok acayipti çok vallahi billahi ya. Ben 25 sene okudum kelime öğrenmedim diyorum sana. Gerçekten fişler fişler o için eğlenceli kısmı. Çok acayip. Eski fiş, eskiden de var mıydı acaba? Eskiden alfabe varmış. Var mı yaşlı hatırlayan fiş? Abi siz hatırla, yaşlı değilsiniz de en azından bu kardeşlerden yani. Hatırladığınız öyle bir fiş var, eskiden nasıldı? İlk fişler. <gülüyor> Adem elmaye. <gülüyor> İsa çarmıha geril. <gülüyor> soğu yer kabuğu soğu. <gülüyor> İlk dönemleri yok Rumeli eserimden bir gösteriye çıktım. Çok kalabalıktı ama gerçekten. Bundan 4 sene evvel ilk çıktım Rumeli sen, Tarihi bir mekandır. Çok fazla böyle alkışlamayın falan dedim. Yıkılabilir çünkü. Orası 1400 kişiliktir. 1700 kişi var. 300 kişi kucakta. Böyle 150-150 almışım. Dökmeden anlatıyorum. Şaka, şaka yani. Döküyor. <gülüyor> bir amca vardı izleyenler arasında. Bu amca kadar olmasın. Dedim ki hatırladığınız piş var mı? Dedim abi şey dedi. Ayşe tut! <gülüyor> Ulan bu bir fiş değil ki bu bir fantezi. <gülüyor> ne yerse adam yanındakine söylüyor mu? uzakta başka bir blokta biri de bu aktivitenin bir parçası Ayşe tuta tuta geliyor anne diyor. <gülüyor> Bağırıyor. Biz de bilet verdik. bizimkini diye yokuşluyoruz. <gülüyor> Hadise çıktı. Ben yıllarca okudum. Turizm otelcilik okudum ben. Gerçi o işi yapmıyorum ama turizmde katkım olmuştur. O ayrı konu. Birçok insan memnun dönmüştür. ...güp'e götürmeden peri bacalarını gösteren tek rehberim. <gülüyor> Selahattin sana çok takıldım ya. <gülüyor> kesinlikle affettireceğim. Sana bir tur ayarladım. Ürgüp göreme. <gülüyor> göreme kimseye söyle. <gülüyor> Lan bu kadar komik olunur mu ya? <gülüyor> Şatoda yaşamam lazım ya. Allah Allah. Hala villadayım. <gülüyor> Bakalım Ranzo'da yatmak iyi gelecek mi? <gülüyor> Kahkahadan sonra birileri bazen toparlanamıyor ya. En gıcık oldum. Ben bir sürü hikaye anlatacağım. Böyle gidenler var. <gülüyor> bir dakika kardeşim. Toparlanmak diye bir şey vardır. Bak arka gruba gülüyor ve toplanıyor. <gülüyor> Eski halimden eser yok. Böyle biri makarayı koyverdiği zaman bizim... Adımız çıkıyor sonra. O şimdi sağda sağda diyor ki ben zaten gülüyordum herif üzerinde konuştum. Ulan <gülüyor> ben gül bireyim, gül hazırlıyor. Ve grupla beraber hareket edin ya. Herkes daha Bazı niye ayrı güler biliyor musun? O ne demek? Benim mizah anlayışım diğerlerinden farklı. Cem orada siz ince bir şey yaptınız ona güldüm ben. O ince bir şeyi ben anlamadım sen nereden anladın? Nerede kaldık abla? <gülüyor> Dergi, bravo! Onda. <gülüyor> Mezahçı abilerini hatırlatıyorum tekrar. Oturuyoruz, izliyoruz aktiviteyi. Meddah gösterisi yapılıyor. Arkadaş cebinden bir gazete kupürü çıkardı, okuyor. O ona kadar yaptığı en parlak şeydi. Okuyunca biz alkışı bastık. Vay lan okuyabiliyor kağıttan diye. <gülüyor> Türkler Uzayda başlığında bir şey var haber. Bir kitap yazılmış. Uzay çiftçileri diye enteresan bir kitap. Adamجاز kendi meşlebince yazdığı için garip bir kitap olmuş. Böyle uzayda İslam birliğinden falan bahsediyor. Tu aile. Yani kendi meşlebince yazmış. Ben karışmam. Garip bir malzeme ama bizimki uzayda bitki böcek falan yetiştiriyorlar. Komik Türkler Uzayda komik bir malzemeleri Komik bir başlıktır ya. Bizim de ilgimizi çekti ama arkadaş tabii mevzuya çok derinlemesine dalamadı izleyenler olarak bizler meseleye çok vakıftık. Yani o, o başlık altında çok karikatür çizilmişti, çok yazı yazılmıştı. Dedik ki keşke daha eğlenceli anlatılsa. O sırada arkadaş katladı küpürü, koydu cebine. Dedi ki aramızda Levan Dergisi'nden karikatürist arkadaşlar var dedi bizi göstererek. İnsan hayatında böyle iğrenç anlar vardır. Yani topluluk içerisinde gösterilmek gibi. Selahattin bilir onu. İğrenç bir histir. Yani fecidir. Hani gösterilir ya. gitar çalan bir arkadaş var. Çıkıp çalsın. <gülüyor> Bilmiyorum bıraktım ben gitarı. <gülüyor> feci o. İlla yeteneğini göstermek zorunda kalırsın. Valla işte amcanlara pipini göster gibi bir şey yok. İlla çıkıp numaranı yapacağım. Bir şey. Ben yıllarca yaptım. Yani. <gülüyor> Valla. Bir dönem eve misafir giremiyordu. Valla. Ben kapıda duruyordum turnike var biz girmeyelim. Yani. O sebeple bırakmadım ama misafir giremiyor değil. Bir kaza oldu ondan sonra bıraktım. Misafir tam üstünden atlarken ben ezlendim misafirin üstüne düştüm. Artık o misafir değil bizden biri oldu. Daha sonra bizi levye ile ayırdılar. Lego'nun icadı da aynı tarihe rastlattı. Biz gösterildik kardeş De ki işte, Aramızda komik ar onun Türkçe'si şu. Aramızda komik arkadaşlar var. Bakalım onlar bir şey anlatacak mı falan. Abilerim, arkadaşlarım, ustalarım onlar biraz çekim çekimsel kaldılar yani biz falan Ben kurtlu olduğum için çıkıp anlattım. Evet. Belki kurtluyum. <gülüyor> ama ama hangimiz kurtlu değiliz ki? <gülüyor> çıkıp anlattım. Elime mi yapışacak diye düşündüm. Yapıştı. Samimi ön Çıktım 45 dakika anlattım. 5 kuruşta para almış değilim. Elmasla ödeme yapmışlardı. Hala kırar kırar yerim yani. Çıktım anlattım hikayemi. Türkler uzayda hikayesi. Anlatmak için biraz kendi insanını tanıyacaksın. Birazcık bilim kurgu bileceksin. Bu kadar. Yani çok zor bir şey değil. Karikatür olarak da zaten Türk karakter astronot kıyafeti içerisinde komik. Bıyıklı bir adama astronot kıyafeti çizdiğin zaman komik. Böyle beyazlar içerisinde kafada fanus var falan. O fanusun içerisinde sigara içenler var. <gülüyor> Sanki o elbisenin içerisine zorla sokmuşsun, çıkmak istermiş gibi hali var. Komik bir malzeme. Birazcık bilim kurgu bileceksin bunu destekleyebilmek için. O bilgi de bizde mevcut. Yıllarca o televizyonun tek kanal olduğu dönem izlediğimiz Uzay Yolu dizisi. Yıllarca izledik. Kaptankört, Mr. Spock babamızın oğlu gibiydi. Millete lakap takılıyordu Spock falan diye ben kendimden biliyorum. Lakaplar takılıyordu falan. İzliyorduk dizileri ve kabullenmiştik ve bir tevekkülle izleme durum vardı kabul ediyorduk. Oradaki ambiyans çok yabancıydı bize işte uzay gemisi düşünsene yani her gün içinde gezdiğim bir şey değil. Ama o diziyi çok sık izleyip kabullenince... Aşina geliyordu her şey lazer güç ünitesi, bilmem ne birimleri, Hadi hede, hede kalkanı falan gibi. Herkes bakıyordu, uzay tabi lazım. ona enerji verecek ki gidecek falan diye. Herkes kabul ediyordu. Alet edevat çok garipti ya, lazer güç ünitesi, bilmem ne, pompası, hani görkemli isimleri vardı ama aletin kendisi tıraştır. Yani alam gelip şey. kaptan, lazer güç ünitesinde problem var, valla lan dört tane ampul var orada. İkisi 40'lık biri 60'lık biri 100'lük. 60'lık yanmış değiştirin. <gülüyor> ve devamlı o alet edevatla oynama vardır meşhur. Şu sıralarda tekrarını veriyorlar bir kanalda uzay yol dizinin izle. İki ana karakter önünde konuşurken figürasyona bakacaksın. Onlar devamlı aletlerle oynar. Devamlı ve hep gözü kameradır. Acaba ben de çıkıyor muyum lan? <gülüyor> Zaten Bonanza'da az görünüyorum. Devamlı aletle oynar ama devamlı yani. Ulan bu geminin bir ayarı yok mu? <Gülüyor> Lan bunu yapın gidelim. <Gülüyor> Kaptan gemi yalama oldu abi. <Gülüyor> Tutmuyor diye. <Gülüyor> Oynama ya. Allah Allah. Garip bir ambiyanslı kabul etmiştik diyorum ya işin kompetanı olanlar oldu ya. Uzay filmlerinde hep gemide bir problem çıkar. En büyük tatama budur zaten yani her hafta Oğuzay genzinde problem çıkar. Dediler ki işte lan herkes problem var. Herkes izleyen şey dedi. O kesin meme yapmıştır ama <gülüyor> Bizim para ojeni tık falan. Herkes biliyordu her şeyi. Öyle bir jelatinleyip sunarlardı ki en basit şeyi hayranlıkla izlemekle mükellef olurdu. Adam bir erik gösterir. İşte nedir bu? Uzay eriği. <gülüyor> Ulan bildiğin papaz erik ne? Uzay eriği yersen. Öyle kabul ediyorduk biz de yazık. O Star Wars döneminde de şeyi görmüştük. Işın kılıcı diye bir aletten bahsederler. Işın kılıcı. <gülüyor> bir isim o. Işın kılıcı. Öyle tonlanırsa isim gibi oluyor. Karşınızda dansöz Işın ışın kılıcı. <gülüyor> ışın <gülüyor> çelebi var. O ayrı ama. <gülüyor> Işın kılıcı. Ben aldım hakikaten bu Rus pazarından. Böyle bir saptan ibarettir. <gülüyor> Selahattin alınganlık gözlendir. <göstermiyor. gülüyor> Yalnız geldin diye sana söylemiyorum. Böyle bir saptır o. Basarsın buradan bir ışık yüzmesi çıkar. Böyle bak. <gülüyor> ...estetik bir yanı vardır... ...çıkar esner... ...halbuki çıktın dur... ...ne <gülüyor> ...tamam teknolojiksin anladık... <gülüyor> ...çıkarım esnerim... <gülüyor> ...kralını tanımam... <gülüyor> ...madem ki teknolojiyim... ...niye esnemiyorum... <gülüyor> ...böyle bir aleti... ...bizim adamın eline verirsen... ...neticesine katlanacaksın... Bizim insanımızda mesleki hayvan şakası diye bir şey var. <gülüyor> Mesleğinle ilgili olarak elinde ne varsa onunla şaka yapma rahatsızlığı. Bu eğitimle, sosyokültürel durumla alakası yok. İnşaatçıysa, inşaat ustası demir var elinde, demir. Hey şaka! <gülüyor> gibi. Bilim adamıysa elindeki asitlet. <gülüyor> yani ne varsa elinde onunla şaka yaparız biz öyle Verirsen ışın kılıcını böyle gezecek adam gemide baksana <gülüyor> Kaptan cık cık. <gülüyor> Ne <yapıyorsa. gülüyor> Hani böyle şakalar vardır ya Mehmet efendi falan Adam onu ışın kılıcıyla yapıyor ya kaptan Siz. Yarısı yok. Gemi nasıl gidecek tak otomatiğe gitsin abi. <gülüyor> Biz o adamlara bu civcivli hadiselerin içinde oldukları için ve yukarıda oldukları için hayranlıkla bakıyorduk bir şey. Yukarıdaysa kıymetlidir herif uzayda kardeşim. Ağzımız açık izliyorduk. Zaten halleriyle de onu veriyorlardı. O, o tip filmlerin afişlerinde keza filmin içerisinde davranışlar öyleydi. Uzayda ya senle benle yüz göz olmuyordu böyle dururlardı onlar yani uzaydayı herif. Ne bakıyorsun eşek, uzak. <gülüyor> ben daha ne yapayım lan artık? Bırak yüz verme bıraktı. Uzaya gelmiş adamsın. Ne uğraşacağım bundan Böyle bir tavırları vardı. Kılık kıyafetleri enteresandı. Vücudu saran elbiseler giyiyorlardı ya. Öyle şey vücudu saran, tight giyerler. Bilim kurgu filmlerinde kıyafet hep olur. Tight. Vücudu saran elbise. Şimdi Eloğlu bunu icat etmiş. Bir tekstil ürünü bu. Tamam bunu al giy, içine gez. Tamam da. Şimdi Türk mürettebat olsa... ...tayt biraz vakit kaybettirir. <gülüyor> Çünkü rahatsız yani... ...adam aletle mi oynasın? <gülüyor> Kaptan solda iyi mi? <gülüyor> Gemi mi? Yok abi solda diyorum. Rahatsız, çirkin. Çirkin bir kere. Bizim fiziğimiz uygun değil tayta kardeşim. Kaç tane Türk balet var yok. Niye tayttan? Bizim adama tayt giydirirsen uzay gemisinde. Bu böyle gezecek rahatsız. Sen yani kendini, kendini düşünsene beyaz bir taytla gezdiğini. Selahattin. Yani, çirkin. Kötü yani. Düşün güvertede çalışıyorsun biri köşeyi dönüp beyaz bir tane de geliyor rahatsızlık verici bir şey ya. oynuyorsun aletlerle. Abi getir ağzıma sok bari. Allah Allah. Maşallah senden evvel girdi güverteye. <gülüyor> Yavaş, yavaş. <gülüyor> İki oldu kumanda koluna çarpıyorsun. Sirkin, görüntü sirkin. <gülüyor> Bizimki de uzay gemisinde olsun diyoruz ya. Ya gemide kim çalışır ki bizim uzay gemisinde? <gülüyor> kim çalışacak? Kim çalışacak? Kaptanın akrabaları. <gülüyor> Aynı belediye gibi düşün. Öyle bir bilgi, birikim, bir kualifikasyon, eğitim... Yok, taytın var mı var? Gir gel, gel baba diye. <gülüyor> Herkes orada. Bizde olsa şimdi orada çalışmaya gitse adamlar, o adama direktif vermekle bir yere varamazsın. Güç birimleri devrede mi? Devrede dersen işine bak, işine bak. <gülüyor> Hisküzarı sevmezlerdi yani ve işe karışanlar da olacak tabi <gülüyor> hiçbir şey bilmiyor ya herif işinde kaptan o görevin başında kadın tam güç niye vermiyorsun? <gülüyor> çok mu yakıyor? <gülüyor> böyle iyi valla yol müsait kaptır git gidelim yani. <gülüyor> böyle adamlar olacak ya Işınlanma diye bir şey var ya, ışınlanma. Molecular transportation. Biliyoruz da konuşuyoruz. <gülüyor> Moleküler Transportasyon Ulaş, şey iletme Böyle bir platform vardır, gelip dururlar Direktif veriyor. Sıkati bize ışınla. <gülüyor> Selametle. <gülüyor> <gülüyor> Bizde olsa bu kadar kolay olamaz iş. Çünkü onun başında duran biri olacak. Belli. O adama direktif verdi. Osman bizi ışınla. <gülüyor> Makine soğuk. <gülüyor> Her yere ışınla gidilmez. <gülüyor> Işınla mı doğdu? <gülüyor> İki adım yer yürüyün ya. Işını bol bulduk saçalım. Ne oluyor ya? <gülüyor> kesin kesin. Böyle olacak. Korku filmlerinde iğrenç klişeler vardır. Korku filmi. Korkalım diye yapıyorlar. O kadardan dik oluyor ki. Hala da öyledir. Korku filmi. Genelde tema şunun üzerinedir. Kırmızı ışık versene. Burada mikrofon var mı? Bak sana korku filmini canlandırayım. Hep şöyle bir şey olurdu. Tema şudur. Halbuki bunda korkulacak hiçbir şey yok. <gülüyor> Al yavaş yapıyorum. Hen, hen. <gülüyor> Bu neler? lan? <gülüyor> Ama biz buna tabii alıştığımız açışıyor. <gülüyor> buna öyle bir... Buna öyle bir biz konsantre olmuştuk ki böyle hen hen olunca hemen tırsıyorduk. <gülüyor> Korku fünüründe bereket tema vardır işte. İp atlayan, top oynayan çocuklar vardır. Onlar hep birinin öleceğine işarettir. Tabii 12-13 yaşlarında sarışın çift örgülü kızlar gelir. Onların elbiseleri böyle robadandır. <gülüyor> Oradan ip atarlar be. 5 <gülüyor> <Aa>, biri öldü. <gülüyor> e o kadar ip atlarsan biri ölecek. Yani. Anne, Clara ile ip atlayalım mı? Biri ölür. <gülüyor> Kırmızı yapsana korkunç bir ambiyans. Çok korkuyorum Meri. Feneri öyle tutma. <gülüyor> Fenerden kaynaklanıyor. <gülüyor> Çok şalaklardı. Aç aç işiyor. Basamaklardan top yuvarlanması vardır. Zemin kata doğru top yuvarlanır. İlla biri ölür. <gülüyor> Topu alsana. <gülüyor> ben niye ölüyorum ben sen al. Enerjik gençlerin kampa gidip sırayla öldüğü filmler vardı. Hala da yapıyorlar utanmada. Bir grup genç bir araya gelir abicim. Derler ki bunlar böyle kolejli çocuklar, çiftler vardır, tekler vardır. Bir araya Devamı dans ederler. Ah çok enerjiyiz, hey hey hey aman ne kadar enerjiyiz ya. Hemen kampa gidip sırayla ölelim. Bunlar... Derler ki niye biz bir kampta vakit geçirmiyoruz bir arabaya doluşurlar çiftler tekler arabaya binerler müziğin sesini sonuna kadar açarlar. Hayda diye böyle kampa hey hey o kadar eğleniyor. <gülüyor> Daha kamp yoluna girdik eğleniyor. <gülüyor> kampta kim bilir neler olacak. <gülüyor> Giderler böyle hey hey aman ne güzel neşeli neşeli ağaçlıklı bir yola sapılır. Hangi kampa giderim? Copperfield kampı hep öyledir. Copperfield Springfield. İkisinde de ölme ihtimali çok <gülüyor> ilginç. <iyi. gülüyor> Yolda gizemli bir kulübeye rastlanılır. Hep. hep gizemli bir kulübe vardır. Böyle a bir kulübe. Önünde böyle bir... Ne denir ona kulübenin önünde olan hadise? <gülüyor> Çit değil ya. Yok Otur... Veranda doğru. Kim söyledi? <gülüyor> Meva. <Merhaba. gülüyor> Üç oldunuz. <gülüyor> veranda doğru cevap. Bakalım panomuzda var mı? <gülüyor> Veranda. <gülüyor> Sazan. <gülüyor> Veranda vardır. Bir amca olmaktadır orada. Sallanan şeyde oturur böyle. Sallanan ne ya? <gülüyor> Sallanan neydi be abi? Sen, He? Sallanan kanepe Duran gardırop Şaşkın koltuk Şaşkın bakkal Kanepe dedi ya Hayır kardeşim Salın... Sallanan salıncak Ulan büyüksün be böyle sallanır, gizemlidir ama. Öyle böyle değil. Ağzında sigara vardır. Böyle külü böyle bitmiş artık sigara kül halinde kül seviyor diye içiyordu. <gülüyor> sallanır. Gençler gizemli amcayı görünce inerler arabadan. Hey. hey, hey. <gülüyor> arabadan indik, hala enerjiyiz. Demek ki araba ile ilgisi yok. <gülüyor> Uzaktan sorarlar. Merhaba. Copperfield Kampı'na nasıl gidebiliriz acaba? Cevap 1950'den beri oraya kimse gitmedi. <gülüyor> Sana ne? Oraya giden geri gelemez. Sanki çetele tutuyor pezevenk yani. <gülüyor> Geçen yaz gidenler gelmedi abi. Gençler amcanın bu tavsiyesini çok sallamazlar. Çünkü amca zaten sallanmakta olduğu için derler gibi. ölecek sen değilsin ya sarak derler arabaya doluşurlar tekrar bir enteresan daha sapa bir yola girerler tabelalara rastlarlar böyle gidiyor işte kap örfülde 5 mil kaldı 6 mil kaldı 7 mil kaldı falan <gülüyor> ne oldu ne kurna da vardı sonra dururlar derler ki ulan niye geri geri gidiyoruz <gülüyor> Arkada bir tane aritmetik sazan kaldı. <gülüyor> Onu da alalım derler. Bunu da alırlar. <gülüyor> Yola devam ederler. Kampa varıldığı zaman, derim ya grup içerisinde çiftler var, tekler var, gençler böyle kaynaşık. Kampa varıldığı zaman çift olanlar hemen sevişir. <gülüyor> derler ki madem çiftiz kamptayız sevişin <gülüyor> tek olanlarsa derler ki mademki sevişmiyorum kampı gezeyim <gülüyor> yalnız bu filmlerde bir klişe vardır ki bu grup içerisinde her kim ki en gözlüklüdür o önce ölür <gülüyor> bir gençlik filminde şişman ve gözlüklüysen sıçtan Bence filmle ilgili anlaşma yaparken bile ''Ben gözlüklü mü oynuyorum? Bana ne?'' Diye <gülüyor> Bu tek olanlar derler ya ''Ulan ben tekeyim, sevişmiyorum, enerji de yakmıyorum. Bu enerjimi kampın en alengirli yerlerine girerek harcayayım. Belki bir balta bulurum, birinin beni kolayca öldürülmesini sağlarım.'' diyerekten Bunlar gezerler. Nerede bir kör kuyu var falan hep onların yamacında gezerler. <gülüyor> Biri öldürürse bari kuyuya atsın. <gülüyor> Arkadaşların tatili zehri olmasın diye. Bunlar gezerler. <gülüyor> Ve bir şekilde en elektrik kesildiği bir anda bu ölü bulunur. Valla. Aynen böyle. Bütün korku filmlerinde vardır. Tamamını söndür. Aç. Aç. Ne zamanki korku bir evinde elektrik kesilir, gelir, biri ölmüş olarak bulunur. Aynı şey su için geçerli değil. Hiçbir zaman öyle olmuyor. sular kesik, ah Mike ölmüş, öyle şey. Ben insan tanımak için çıktım sanırım benim için hakikaten kültürel aktivite oldu. Samimiyetime söylüyorum. Bin insan geliyor. Bir ara bir sohbet başlatmıştım tanımak için insanları, kedi köpek besleyen var mı, hayvan besleyen var mı diye. Ben beslemeyen bir kimse olduğum için onların ruh halini falan öğreneyim diye. Çok eğlenceli sohbetler çıktı. Onların başka bir dünyası var ya çünkü. Var mı kedi köpek besleyen kimse? Tomokochi Bakan da olur. Ben bir dönem baktım ama halıya sıçla diye attım. Var mı köpek besleyen? Kim var? <gülüyor> Burası akraba diye sormuyorum. Onlar bana bakıyorlar. <gülüyor> var mı? Siz besliyor musunuz? Var kim var? Köpek besleyen. <gülüyor> Efendim? Fare. Ben varım. <gülüyor> kim ablacığım? Fare besliyorsun. <gülüyor> kim besliyor? <gülüyor> Merhaba. Fare besliyorsunuz. Hayır canım. Siz çıkın bir şey anlatacağım ben. <gülüyor> Fare besli... nedir? İsmi yok. <gülüyor> ben de 5 Kendisi çok işim yaptı daha sonra. <gülüyor> evet o. İsmi yok mu? Ka ne kadar zamandır bakıyorsunuz? Fahane zor bir hayvandır herhalde. Efendim? 4 aydır. Nerede? Sizin lağımda mı? <gülüyor> Bu da ona baktığını zannediyor. <gülüyor> bir şey yemiyor. Haftada 2 kere bok veriyor. <gülüyor> Allah Allah, ben böyle marjinal hiç rastlamadım açıkçası. Genelde köpek besleyenlerle falan konuşuyoruz. Çok enteresan oluyor tavırları. Köpeğin beseklerin cinsi, köpeğin cinsine göre bir tavır alıyorlar. Çok garip. Yani garip tonluyorlar falan. Ne belirle diyorsunuz? Labrador. Ne belirle Rottweiler. Ne belirle senberna. Ne belirle? Labrador. İyipin Aynılvaylar. Falan diye. Herkes değişik tonluyor. Bir tanesine sordum. Bir şey dedi. Ne belirle diyorsunuz? Kangal, right? Kandalı İngilizce tonladı be abi. Yabani dille isim koyuyorlar bir daha hayvanlara genelde. Siz ne amaçla besiyorsunuz fareyi? Seviyorsunuz. renk? Pembe. pembe. Onun türküsü var. İnce giyerim ince diye. Önceden pembe miydi? ...spreyle giriştiniz mi falan. Niye isim koymalarınız onu anlamadım. Bilmiyorsunuz. Ne biliyorsunuz peki? Bil bildiğiniz yerden sorayım. <Gülüyor> Var mı besleyen köpeği? Konuş. Buyurun efendim. Hoş geldiniz programımıza. Benle olan bilgileriniz yaklaşık 4 saniye sürecek. <Gülüyor> ne isminiz ablaca <gülüyor> Şu arkadaş. Ben eskiden şaşaydım. Sonra düzeldi. <Gülüyor> Buna soruyorum. E, <gülüyor> Evru Kendini bana denk getirmeye çalışıyor. E, <gülüyor> Evru Şunu da konuşuyorum. <gülüyor> ne besliyorsunuz efendim? Kedi ve köpek. <gülüyor> <Kedi ve> köpek. <gülüyor> Aynalarında kesen var. Yani Kedi kesen var ya manyaklar. Çok kızıyorum onlara ben. Siz besliyorsunuz. Köpeğin nedir cinsi? Kokır. <gülüyor> Yine bak bir aksan problemi oldu. Bir ablaya sordum <gülüyor> ne besliyorum dedim. <Cocker> dedi. <gülüyor> dedim buraya getirme de bize kakmasın. <gülüyor> Çok zordur. Cins isimleri genelde yabancı dili olduğu için zorlanıyor insanlar. İsmi nedir efendim? <gülüyor> İsmi. <gülüyor> <gülüyor> İsmi. Cem gittik çok gülük. Ne dedi? İsmi deyince ben koptum. <gülüyor> İsmi nedir efendim? Kızım. <gülüyor> Sezeryan herhalde <değil> <gülüyor> Normal doğum olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Arkadaşlarla oturuyorduk mesela bir akşam dergide. Makara yapıyoruz. Böyle Türk robot olsa nasıl olur falan diye makara başladı. Türk robot olsa eğlenceli olur mu falan diye. Ve bildiğimiz şey de hani robot deyince aklımıza o yabancı bilim korku filmlerde gördüklerimiz gelir. RoboCup diye bir şey vardır ya aşağı yukarı şöyle bir alettir. Yani görüntü olarak hatırlatayım en azından. Böyle bir şeydir o. Böyle yürür falan. Böyle. Mii, mii, mii, mii. İşte kafası döner sağa sona. Hı döy, hı, döy, hı döy falan. <gülüyor> böyle bir şey aşağı yukarı. Yani fiziken anlatabileyim diye bu çıplak gösteren gözlüğü takıyorum. <gülüyor> Kimse yanlış anlamazsın. <gülüyor> Selahattin. <gülüyor> Çok özür dilerim. Ben böyle bir derdin olduğunu bir şeydim. takılma. Takılmam. <gülüyor> olur yani. <gülüyor> Yoksa inşaatı devam ediyor. <gülüyor> Gerçekten çift gösteren bir gözlüktür. Toparlan biraz. <gülüyor> İsteyen deneyebilir, buyurun. Oradan denk getirebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> aşağı yukarı böyle bir malzeme yürür falan kafası dönerse her yer, teknolojik de bir şey ya her yerinden bir şeyler çıkar böyle falan falan <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir alet Türk robotu yapmak istesen teknolojik olarak böyle bir malzemeden faydalanabilirsin ama bu kadarcık hareketlilik bizim robotu kesmez <gülüyor> kurtarmaz Çünkü bizde 25 bin tane hareket var babana haber. <gülüyor> <gülüyor> aynı, aynı. Şimdi böyle böyle hareket eden bir milleti bu kadar düz yürüyen robot yemer ki ben yani bizimkiler yaptığı zaman kesin bir yerini unutacaklar onuda eminim. Yani robot yapılayım dese demir döküme verecekler bütün dökme demirden yapacak eklem yeri yok. <gülüyor> Yakala. Ay, ay, ay, ay, ay. <gülüyor> hani bunun bir hani bir emniyet gücü olarak kullanıyorlar filmde. RoboCop, robot polis falan. Bizinki tamamen eklemsiz böyle. Kaçmayın lan. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Demişler ki biz bu robottan trafikte fayda alalım. Trafikte. Trafik birimine vermişler bizim robotu. Böyle hani eğlence mekanları dönüşü çok sıklıkla kullanılan caddelere trafik ekibi koyarlar ya. Böyle yerleştirirler arabalar gider böyle vın vın falan. Onlar da alkol muayenesi yapar bu arabalarla ilgili. Durmuş bizimki böyle bir ekiple beraber. Arabalar vızır vızır gelip gidiyor. Vız vız vız arabayız biz falan. Bir, bir arkadaş yapsın araba sesi. Araba sesi taklidi yapsın yardımcı olsun. Tabi herkesin şartları müsait olmuyor katılım göstermek için. Yanında çok kıymet verdiği biri oluyor. Geriliyor falan. Hani bazen böyle çiftler gelir. İlk buluşmalarıdır. Belki ilişkileri daha yenidir. Beyefendi gerilir kızın yanında falan. Olur ya. Şimdi o adamdan isteyemezsin ki. Bu adam geliyor devamlı kızın nabzını da. Pınar ne güzel değil mi? <gülüyor> Cem Yılmaz. Aynı ben. <gülüyor> çok komik adam ya. Robotlar. <gülüyor> Çok doğru söyledikleri ben aynen. Evet. (gülüşler) <gülüyor> adam zaten adam zaten gergin. Şimdi devamlı yanındakinin nabzını tutuyor. Bu adamdan araba sesi çıkarmasını beklemek doğru değil tabii. Çünkü öyle bir an ki o, bütün karizma dağılabilir. Yani günlük hayatta sıklıkla yaptığım bir şeydi ki eee falan yani. Kız adamı yanlış tanıyabilir. O yüzden bazı yapmıyor. Yaptığın zaman zor hakikaten. Çünkü hani eğilip o araba sesini çıkardığın andan sonra Hani geriye döndüğün zaman bıraktığın şeyler aynı kalmayabilir. Kız da el elezi baksana çok iyi yani. aga. Arabası yapmak istemezse gönlüver yapsın. <gülüyor> ben yaptım et. Evet. Siz. Oldu. Oldu güzel. Herkes bize bakıyor. <gülüyor> Höö diye bağırdı. Ne yapıyorsun sen? O sesi ağzında mı çıkardın? <gülüyor> Araba sesi yap dedim, Yapayım dedim. Ne var? İğrençsin. İğrençsin. Sen eğlenmene bak. Eğlen yani. Eğlen. Eğlen. İğrençsin. Bitti benim için. Bitti benim için. Pınar, ne oldu? Pınar, Pınar, ne oldu? Dünyanın en iğrenç anıdır. 48 saat sürebilir. Bak, gel. Ne oldu? İğren, konuşma bende. Ne diye bağırdın? Herkes şu anda bizi bakıyor. Asıl şu anda bakıyorlar. Kızım, sesi çıkardım bitti. Evde yapmıyor muyum? Allah Allah. Lütfen. Kızım. Ne bakıyorsun lan? Pınar ne oldu? Pınar ne oldu? Bu sesi çıkardı Konuşma ben de artık Konuşma. Ben seni böyle tanımamıştım yani. Kızım beni iyi tanı tamam mı? <gülüyor> tamam mı? Tamam. Heh. Oldu mu? Oldu mu? Evet. evet. Hadi hadi şimdi sen eğlen hadi. Bütün keyfim kaçtı ya. <gülüyor> ne anladım ben gösteriden? Ne anladım gösteriden? Bir ses çıkardın diye bu. Bir daha sen de sıçmaya gitmem lan. <gülüyor> Hiçbir, hiçbir şeye gülemedim ki. Hiçbir şey gülemedim ki. <gülüyor> Benim bu yanımdaki erkekmiş. <gülüyor> Pınar ne oldu? <gülüyor> Sonsuza kadar gider bu valla. Neyse iyi bir arkadaş yaptı, sağ sağolsun. Çok güzel bir arabasız takviyedeydi. Neyse vermişler bizim <gülüyor> robotu. Güzel bizim robotu ekiple beraber duruyor. Böyle arabalar gelip gidiyorlar. Vız vız arabayız biz. Falan. Diyor. Bizimkisi bir tanesini durdurmuş bak. Ya akşamlar. Robot kap. <gülüyor> Abi severek izliyoruz gerçekten. <gülüyor> meşhuru görünce böyle dürtme var ya kız bak. 20 santim yanında bile olsa el sallama vardır meşhur. <gülüyor> Değmiyor değil mi? Bana <gülüyor> bakalım çok seviyoruz abi. Alkol aldık mı? Trafik ekibinden hep böyle bir soru gelir. Alkol aldık mı? Sanki beraber kum kapıdan geliyoruz. <gülüyor> Komiserim! Komiserim! Ne bileyim siz aldınız mı? Hep böyle sorulduğu zaman da şey denir. Alkol aldık mı? Valla bir bira be. Ama beni bozuyor. Bir muayene edelim. Tabii. Üfleyin. Ayıp ya. Bi bıra işte yaptığınız muameleye bak kardeş. <gülüyor> Yanında da kadın telaşlı Necati sakın üfleme. Yok <gülüyor> Yo, ben farkındayım. Biz de baş seyir farkındayız herif Demir. <gülüyor> He. Bunlar ne oldu? <gülüyor> Görüşmek üzere!